Birisi geldi, çaldı kapıyı. Kapı çalma. Kapıyı çaldı. Sonra açtılar, baktılar. Bir miskin. Miskin ne demek? Çalışıp da gelinini sağlayamayacak, bir kenarlı oturan kimse demek. Fakir. Miskin, şükünetten geliyor, sakinlikten geliyor. Faaliyet gösteremediği için miskin yani. Belki aciz, belki ihtiyar. Onun için miskin deniyor. Çok yani hareketsiz, para kazanma, har kazanma hareketliliğini gösteremeyen, fakir demek yani. Miskin. Demiş ki karnım aç biraz yiyecek verin. Almışlar sofrayı vermişler eline. Demek ki iki şey anlıyoruz. Demek ki yiyecekleri zaten bir kişiyi ancak doyacak kadar aldı. Bir onu anlıyor. Yoksa çok olsaydı biraz verirlerdi O da doyardı bunlar da doyardı Bizim gibi değil yani Vermişler kendileri ne yapmışlar aç kalmışlar Ertesi akşam Yine oruçlular Açacaklar orucu Kapı gene çalınmış Bu sefer bir yetim Demiş açız Şeyimiz yok kaç gündür açız açız Ne dedilerse Gene sofrayı vermişler Gene açlar üçüncü akşam niye oruçlular Yine kapı çalınmış. Efendim bu sefer esir. Esirin birisi gelmiş. Yani hürriyet yok, şey yok. Efendim size yiyecek vermemiş. Yiyecek istiyor, verdiler. Ve ne dediler? İnnemâ nusayimukümcü ve şiddah. Biz sizi Allah için böyle yiyeceğimizi veriyoruz. Tağanı size Allah için veriyoruz. Lanuri de mümkün ceza amela şükür. <gülüyor> Bu verdiğimizden dolayı sizden bir karşılık bir teşekkür de beklemiyoruz. Alın gidin biz Allah şur veriyoruz, Alın diyeceğiz. Böylece Allahü Teala Hazretleri onların kıymetinde medettiği Kur'an-ı Kerim en önemli kaynağımız olduğundan, en büyük seferimiz, en şerefli kitap olduğundan orada bir insanın medet çok mühimdir. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Allah medet ediyor. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın Peygamber Efendimiz'in bu mübarek damadını ve kızını sevdiğini, bu hareketini sevdiğini gösteriyor. Bir de neyi gösteriyor? Bu mübareklerin ne kadar faziletli olduğunu gösteriyor. Üç gün aç durmak kolay değil. Hele Suud-Arabistan'a gidenler bilir şimdi. Orada aç durmak daha zor. Biz bir oruç tuttuk da oradan. Bizim çocuk koca tuble bardaklarla sofraya oturduk iftara Medine Mescidinde lıkır lıkır su içiyor, lıkır lıkır su içiyor i̇çti, içti suyu döndü sonra ki bana 14 bardak içtim baba diyor 14 bardak tuble su içmiş neden? İnsanın kanı iyiliği kuruyor çok sıcak zor yani orada oruç tutmak 3 gün arka arkaya şey yapmış yani bunlar mübarek insanlar, büyük insanlar onu anlatmak için söylüyorum muhtemelen kardeşlerim Kur'an'da meti var, bir. İkincisi, Peygamber Efendimiz tarafından methedilmiş bir kimse. Bir, birinci vatfı, şeksiz şüphesiz herkesin itirazsız bildiği bir vatfı, cennetlik. Peygamber Efendimiz Osman i̇bn radıyallahu anh vefat ettiği zaman, kadının birisi dedi ki ne mutlu sana sen cennetliksindir filan dedi. Ona dedi ki "Belki cennetliktir ama ne söylüyorsun? Nereden biliyorsun?" dedi. "Söyleme böyle." dedi. Halbuki o da mücahit bir Müslüman yani. Evet, Peygamber Efendimiz durup dururken bir insana cennetlik demiyor yani. Bedavadan şey dağıtmıyor böyle. Kolay kolay söylemiyor. Bu Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz tarafından cennetlik olduğu Cebrail'in kendisi gelip haber vermesiyle bildirilen 10 kişiden biridir. Bu 10 kişiye ne derler? İslam tarihinde. El aşeretül mübeşşeretü bil cennet. Kısaca Türkçeleşmiş şekilde aşeriyi mübeşşer ederler. Yani cennetle müşterilmiş. 10 kişi demek. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali efendim, Said Hazretleri, Hazretleri, Talha, Cübeyl, Abdurrahman İbni Ağız, Ebu Übeyde Tübdül Cerrah. 10 kişidir bunlar. Aşeriyi mübeşşeredir. Bakın, Alevi kardeşlerimizin dikkatine sunuyorum. Hazreti Ebubekirle, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman da cennetlik. Bu arada Hazreti Ayşe validemizin bir sözünü nakledeyim size. Şeyde okudum ben. Efendim, Bedaiül Hayrat'ta okudum. Hoşuma gidiyor. Ebu Bekir Sıddık'a dedi ki Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz bu gece rüya gördüm baba. Üç tane ay gökten geldi benim odama girdiler toprağa. Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki müjde kızım senin bu odana üç kişi defnedilecek. Bunlar yeryüzünün en şerefli insanlarındır. Rüyayı böyle yorumladı. Sonra Peygamber Efendimiz irtihali dar-ı baka eyledi. Peygamberler nerede vefat etmişse oraya gömülür denildi. Hz. Ayşe anamızın izinde vefat etmişti. Oraya kazdılar kabrini, oraya gömdüler. Şimdiki türbesi Hz. Ayşe Validemizin evidir, hücresidir. Defil olduktan sonra Ebu Bekir geldi, Radıyallâh'a, ''Kızım dedi, hani sen bir rüya görmüştün ya, üç tane ay benim odama geldi, toprağa girdi.'' diye. İşte dedi, o üç aydan bir tanesi budur, bu en hayırlısıdır dedi. Sonra kimler gömüldü oraya muhterem kardeşlerim? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gömüldü, Ömerül Faruk Efendimiz gömüldü. Ömerül Faruk Efendimizin boyu uzundu da duvar yetmedi, duvarı kırdılar. Aşağıdaki kabri açtıkları zaman ayaklarını duvarın dışına uzattılar. Üçü orada. Demek ki iki tane ay kimmiş, öteki iki tanesi... Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a imiş. Tamam. Aşere-i Peygamber Efendimiz'in cennetle müjdelediği on kişiden birisi de Hazreti Ali Efendimiz. Bu şeref olarak yeter. Yani cennetlik olduğu muhakkak. Sonra bütün savaşları iştirak etmiş Hazreti Ali Efendimiz Tebük savaşına Peygamber Efendimiz sen Medine'de kaldı. Bana vekalet et buyurmuş. Onu almamış. Tebif Savaşı neydi? Bizans'tan ordu geliyormuş denildi. Biz de onları karşılamaya çıkalım denildi. Tebif'e kadar gidildi ama Bizans ordusu gelmedi. Tebif seferi bu. Savaş olmadan döndüler. İşte o seferde Hazreti Ali Efendimiz Medine'de kaldı. Şöyle demiş. Üzülmüş yani savaşa gitmeyince. Ya Resulallah Tukallifu nifin nisa'i ve Yani beni kadınların, çocukların başına, arkaya mı bırakıyorsun yani? Kadınlarla, çocuklarla geride mi kalacağım ben? Takale Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Emat erda, entekune em minni, bir mezir tehabine mim Musa. Sen Harun'un Musa Aleyhisselam'ın yanındaki pozisyonu gibi benim yanımda böyle bir pozisyona sahip olmak istemez misin? Musa Aleyhisselam ne yapmıştı? Turdağına çıkarken kalbin başına Harun Aleyhisselam buyurmuş bırakmıştı. Yani o onu bıraktığı gibi ben de seni bırakıyorum. Musa aleyhisselam yanında Harun aleyhisselam gibi sen benim yanında olmak istemez misin? Razı olmaz mısın bu duruma? Gayra en nehu la nebiyye ba'd. Yalnız şunu da bil ki senden sonra peygamber yok. Yani evet sen bu Harun aleyhisselam'sın gibi ama peygamber değilsin demiş oluyor yani. Efendim ee, şey Hayber fethinde de bir şey oldu. Onu da söyleyeyim. Tabi saatede bir taraftan bakıyorum. Efendim Hazreti Ali Efendimiz bütün savaşlara katıldı. Bedir'e katıldı Bedir Savaşı'na. Bedir Savaşı bilden teşekkül etmiş bir seferdir. Herkes katılamadı Bedir Savaşı'na. Yani Mekke'de acilen, hadi bakalım sefer var filan denildi, katılanlar katıldı, gittiler. Ashabın derece olarak en yüksek olanları Bedir'e katılanlar sayılıyor. Aşerî mübeşşereden sonra. Bedir'e katılanlar, Bedir'i, bazen Bedir'i ismini koyuyoruz ya, ne demek bu? Yani Bedir'e katılanlar gibi demiş oluyoruz çocuğumuza, Bedir'i, Bedir'li. Bedir'e katıldı, orada 70 tane kafir öldürülmüş, müşrik. 20 tane su içiren Hazreti Ali Efendimiz. Yani bilmiyorum Kurban Bayramında kendiniz kurban kestiniz mi? Ben kestim. Peygamber Efendimiz kesmiş diye kestim. Tavuk kesemiyorum ama kurbanı kestim. Çünkü Peygamber Efendimiz kesmiş, şey ne Ben de keseyim dedim. Yüreğim yüp yüp atarken böyle, neredeyse ağzından dışarı fırlayacak gibiyken, üstünde Allah, ben kurbanı kestim şişireceğim şişiremiyorum Yolu, e, yüzeceğim yüzemiyorum kolay değil 20 tanesini şey yapmış haklamış yani büyük bir şey sonra efendim Uhud'a Uhud Harbi'nde çok yere aldı ee, Hazreti Ali Efendimiz kahraman çarpıştı Hendek Harbi'de Ahzap Harbi'de denilir Hendek Harbi'nde mübareze dedim yani bir mübarez çıkıyor var mı var yan bakan filan diye eee Birisi çıktı karşıdan Amrül ibn-i ismi. Kureyş'in müşriklerinden Amrül ibn-i diye birisi çıktı böyle. Herif şöyle dolandı, böyle dolandı. Kimmiş bu? Bir tabura bedel denirmiş bu adama. Bir tabur askere bedel öyle bir adam. Var mı bana yan bakacak, karşıma çıkacak er deyince Hz. Ali Efendimiz çıkmak istedi, Peygamber Efendimiz dur dedik. Kimse çıkmadı. Yine ya içinizden bir kimse çıkamıyor mu karşıma korkaksınlar bilmem ne filan diyecek. Hazreti Ali Efendimiz gene davrandı. Peygamber Efendimiz gene oturttu. Üçüncü defa başka kimse çıkmasını bekliyor yani Peygamber Efendimiz. E, kimse de cesaret edemiyor. 20 kişiyi devir, Yani böyle bir tabura beden Tabur kaç kişidir? Askerler bilir bu işi. Yani bayağı çok bir şey yani. Bir tabura beden Bir kahraman yani bir şey öyle savaşçı karşıdaki üçüncü de Hazreti Ali Efendimiz yine çıktı. Peygamber Efendimiz ona zırhını giydirdi. Dua eyledi. Efendim Amrük'de Abdül'ün karşına çıktı. Onu devirdi. Onu yendi. Yaralandı filan ama onu hakladı Hazreti Ali Efendimiz. Yani lafla mededilmiyor. Yani olaylar gösteriyor ki yani kahraman, mücahit şey bir insan. Hazreti Ali Efendimiz. Hayber'e geldiler. Hazreti Bu Bekir komutan oldu, Hayber'e saldırdı. Olmadı. Fetih. Hazreti Ben komutan oldu, Hayber'e saldırdı. Fetih olmadı. Biraz gecikti böyle fetih. Peygamber Efendimiz buyurdu ki yarın ben sancağı bu sefer öyle bir şahse vereceğim ki Allah onu sever o da Allah'ı sever. Öyle bir şahsı vereceğim. Öyle bir şahıs ki hem Allah onu seviyor, hem o da Allah'ı seviyor. Şimdi herkes, gece uykusu kaçtı herkesin? Yarın sancağı Peygamber Efendimiz acaba kime verecek? Hz. Ömer diyor ki, ömründeyiz hiç bu kadar böyle sancak bana verilsin diye bu kadar arzu etmemiştim diyor, bana versin. Çünkü, ne? Çünkü ne? Allah onu sever, o Allah'ı sever. Böyle bir kimse. Ertesi gün oldu. Peygamber Efendimiz böyle orduya baktı. Tepeden tırnağa. Herkes böyle beni görsün diye şey yapıyor. Yükseltiyor kendisini. Herkes öyle bakarken Peygamber Efendimiz hiç kimseyi seçmedi. Dedi ki Ali nerede? Dedi ki Ya Resulallah gözü ağrıyor. Şiddetli göz ağrısı var. Çadırda. Çağırın bana dedi. Çağırdılar. Gözüne ee, okudu, tütü tütü yaptı böyle, efendim, e, tütüğünü sürdü, o anda geçti, Hz. Ali Efendimiz'in şeyi, efendim, e, ağrıları, ve saldırdı, hatta bir demir kapıyı kendisine kalkan yaptı, çok büyük e, kahramanlıklar gösterdi ve Hayber'i fethetti, Hayber Fatihi, diye de anılır, yani bu bakımdan, bunlar, tabi, hem kahramanlığını gösteriyor, hem de, Allah'ın sevdiği ve Allah'ı sever. Bu iki vasıf çok önemli. Bir insanın Allah tarafından sevilmesi ne mutlu, çok güzel bir şey. Allah'ı da sevmesi o da güzel. Minibullah olması, Allah'ı seven kimse olması o da güzel. Aşık olması, Allah aşık olması o da güzel. Hem Allah aşıkı, hem de Allah onu seviyor. Hz. Ali Efendimiz böyle bir kimseydi. Bu hadisi şerifler bunu gösteriyor. Tabi Medine-i vereye gelindiği zaman, Peygamber Efendimiz sosyal yönü söylediği sözlerin, yaptığı işlerin her işi ibret bizim için. Medine'ye nasıl geldi muhacirin? Mekke'de malını, mülkünü, her şeyini bırakıp geldi. E Medine'de ne oldu? Parasız, kulsuz kaldı. Medine-i vereye gelen muhacirler ile Medine'nin ensarını Peygamber Efendimiz iki, iki, iki, iki kardeş yap. Birbirlerini kollasınlar diye. Özel kardeşlik. Yani bütün Müslümanlar kardeş ama bu özel kardeşlik. Biz bunu yapıyoruz şimdi. İtikafa giriyoruz Ramazan'da. Efendim 25 kişi, 70 kişi itikafa giriyor. Sonra kura çekiyoruz itikafın sonunda. İkişer ikişer kardeş yapıyoruz. Özel kardeşlik kim kime çıkarsa bu bunun itikâf kardeşi diyoruz. Hadi bakalım daha yakından ilgilen diyoruz bunlara. Efendim herkes kardeş oldu oldu oldu oldu demek ki adet tekmiş çift çift çift çift kardeş oldular. Hz. Ali Efendimiz kaldı ortada biraz kızardı. Yani hiç kimse kendisiyle kardeş değil diye Hz. Ali Efendimiz biraz mahzun oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki senin kardeşinde benim. Ben senin kardeşindim. Hazreti Ali Efendimiz böyle bir kimse. Yani aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in böyle kardeşlikte kardeşi seçilmiş bir kimse. Sonra Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma aramız nedir? Cennetlik olduğu bildirilen kadınlardan biridir. Cennet kadınlarındandır Fatıma anamız. Fatıma anamızın da kocası. Bunların hepsi şeref onun için yani. Aşeri-i Mübeşşere'den olmak şeref. Cennetlik Fatıma anamızın kocası olmak şeref. Hiçbir şey olmasa o şeref yeterli bir insana. Yani Peygamber Efendimizin damadı olmak şeref. Peygamber Efendimizin kardeşliği olmak şeref. Peygamber Efendimizin evinde büyümek şeref. Kur'an-ı Kerim'de met edilmek şeref. Efendim ee, Peygamber Efendimiz'in Musa Aleyhisselam'ın yanında Harun nasılsa sen de benim yanımda öylesin demesi şeref. Bunların hepsi güzel şeyler. Daha başka rivayetler var. Onları atlayarak şey yapıyorum. Efendim devletin beşinci başkanı. Bu arada Peygamber Efendimiz'in zamanında olan bir şeyi söyleyeyim. Vahiy katibi. Hazreti Ali Efendimiz vahiy katibi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e vahiy gelirdi. Allah tarafından vahiy gelirdi. Vahiyin çeşitli şekilleri var. Bazen Cebrail Aleyhisselam vahiy getirirdi. Bazen başka şekillerde gelirdi vahiy. Sahabeden birisi anlatıyor. Oturuyorduk diyor bir yerde. Resulullah'ın dizi benim dizime şöyle binmiş durumdaydı. Sıkışık oturuyorduk diyor. Tam o sırada vahiy geldi diyor Peygamber Efendimiz'e. Dizim sanki ezilip ufalanacak, yamyası olacak sandım diyor. Yani Peygamber Efendimiz'e vahiy gelince ne olduğunu anlamak hakkında. Peygamber Efendimiz devenin üstünde giderken vahiy gelse devenin ayakları tutmaz çökerdi deve. Fakat fikiremez. Vahiy böyle bir olay. Yani enteresan bir olay. Efendim, Vahiy nasıl gelirse geldi mi Peygamber Efendimiz'in etrafındaki katiplerine Peygamber Efendimiz vahiy yazdırdı. Dikte ederdi. Yazdırırdı. Vahiy katiplerinden birisi de Hazreti Ali Efendimiz bir tanesini daha bilin İstanbul'daki Ebu Eyyub El Ensari Efendimiz de vahiy katıplarında şimdi vahiy katibi olması tabi bir şeref, herkese vahiy yazdırırlar mı? şeref tabi bu, önemli bir şeref bir şey daha şeref o devirde okuma yazma bilen insan çok az. o diyarlarda okuma yazma bilmek çok zor. Mektep yoktu, medrese yoktu, okul yoktu, okuma yazma bilmek çok azdı. Hatta Tay kabilesinin reisi Hatem Ta'i geldi Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimize ona bir şey yazdı, bir sayfa yazdı. O da dışarıya çıktı, merak ediyor. Ne yazdı diye Peygamber Efendimiz o kağıda. Medine çarşısında dolandı, dolandı, dolandı, sordu, araştırdı da şu yazıyı okuyacak adam bulamadı. Medine'nin çarşısında. Yani okuma yazma zordu, azdı. Hazreti Ali Efendimiz okuma yazma biliyordu. Hem okuyordu hem yazıyordu. Hüdeybiye Musalaha Namesini yazan odur. Yani Hüdeybiye'de anlaşma yaptılar, düşürükler ömre yapması engellediler Peygamber Efendimizin ordusunun. Hüdeybiye'de tuttular. Hüdeybiye cizseyle Mekke arasında bir mıntıka. Orada tuttular. İşte orada da anlaşmayı yazan Hazreti Ali Efendimiz yani okuma yazma da biliyor. O da meziyet. Yani münevver demek. Sonra hafız hem de kurra hafız. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in hayatında ezbere bilenlerden biri. Onun için Hazreti Ali sevenlerimizin hepsinin Böyle olmaya çalışması lazım. Kurra hafız. Peygamber Efendimiz'in damadı. Hz. Ali Efendimiz. Kuvvetli hafız. Sonra Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okurdu. Hani bazı insanın sesi güzel değildir filan. Hazreti Ali Efendimiz'in sesi çok güzeldi. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okurdu. Hz. Ali Efendimiz'in o meziyeti de var. Sonra çok büyük fakih yani fıkıh bilgisi, fetva konusundaki bilgisi çok yüksek. Tefsir konusunda bilgisi çok yüksek. Bana sorun diyor. Yani Kur'an'ın hangi ayetini sorarsanız sorun. Nerede indi? Gece mi indi? Gündüz mü indi? Seferde mi indi? Mukim iken mi indi? Size bilgi vereyim diyor. Kur'an bilgisi çok yüksek. Fıkıh bilgisi çok yüksek. Hazreti Ömer ondan önce bir şey söyleyeyim. Ashabın Yedi tane büyük kadısı var, hakimi var, fetva veren kimse. Bunlarla bir tanesi Hazreti Ali Efendimiz, bir tanesi Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe de çok şey bilirdi ama Hazreti Ali Efendimiz. En önemlilerinden birisi de Hazreti Ömer. Hem de fetvası çok olan, çok da iyi fetva veren bir kimse Hazreti Ömer. Yalnız... Hazreti Ömer'den üstündü Hazreti Ali Efendimiz'in fıkıh bilgisi Hazreti Ömer Efendimiz ona sorardı. Fıkıh konusunu Hazreti Ali Efendimiz'e sorardı. Bir keresinde bir şey karar verdi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki bu yanlıştır ya Emir el-Mümin'in bu işin doğrusu şöyle olması lazım buyurdu. O zaman döndü Hazreti Ömer Efendimiz. Yani fıkıh bilgisi çok yüksek ve alim. Sonra edebiyatı iyiydi, edipti hakimdi, efendim çok büyük askerdi ve mücahit bir kimseydi. Şimdi tabi Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca bütün savaşlara katıldı, çok büyük hizmetler yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatından sonra efendim Hz. Ali Efendimiz'in hayatı ayrı bir ikinci kısım oluyor. Birinci kısım peygamber efendimizin hayatında ikinci kısım efendim sonra peygamber efendimizden sonra hazreti osman zamanında müslümanlar arasında hoşnutsuzluklar ve istilaflar başladı bazı yanlışlıklar yaptığı için hazreti ali efendimiz hazreti osman efendimizi ikaz etti şu yanlıştır bu yanlıştır. Şeriatın ahkamını tam tatbik etmiyorsun diye ikazları var. Sonunda biliyorsunuz Hazreti Osman Efendimiz'in Mısır'dan gelen kalabalık bir grup Medine'yi şey yaptılar, hükümleri altına aldılar. O zaman korudu Hazreti Osman Efendimiz'i. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in kapısına dikti hatta saldırmasınlar diye ama sonunda o kalabalık yürüdü el ile Hz. Osman'a saldırdılar. Kur'an-ı Kerim okurken şehit ettiler. Kanları Kur'an-ı Kerim'in üstü arttı. O Kur'an-ı Kerim şehrdedir. Bizim müzelerimizdedir. Müzelerimizde bir bilgi daha var. Eğer dinleyiciler arasında Alevi kardeşlerimiz varsa onlar için söylüyorum. Hz. Ali Efendimiz'in imzasıyla onun yazmış olduğu bir Kur'an-ı Kerim'de Topkapı Müzesi'nde var. Çünkü bazıları diyorlar ki bu Alevilerden ben onların kitaplarını da okuyorum. Tam e, böyle e, şey yaptım, incelemeye başladığım konulardan biri karşıma geldi. Kur'an eski Kur'an değil. Şimdi bu Kur'an o Kur'an değil gibi sözler söylüyorlar. Yanlış. Hazreti Ali Efendimizin imzasını taşıyan Kur'an-ı Kerim Topkapı Sarayı müzesinde var Muhterem kardeşim. Bunu bilin. Bunu bilin ve söyleyin. O yanlışlığı tekrar etmesin. O yanlışlığın yanlış olduğunu bilsinler. Hz. Osman zamanında ihtilaf çıktı, öldürdüler halifeyi, kaç gün gömdükmediler de. Çok zalim bir şekilde öldürdüler. Şehil oldu Hz. Osman. Peygamber Efendimiz bildiriyor zaten onun şehit olacağını, önceden beyan eylemiş. Ee, şehit ettiler, sonra işte e, neyse defnedildi. Hz. Ali Efendimiz'i halife seçtiler. Efendim bazıları halifeliğini kabul etmedi, bu sefer çatlaklık ve mücadele başladı İslam şeyinde, e, siyasi tarihinde e, şey başardı. İlk ihtilaf, ilk ihtilaf Basra'ya giderken Hz. Ali Efendimiz halife olarak oradakilerde de itaati almak için Basra'ya yakın bir yerde Efendim karşısına şeyler çıktılar. görüldüği denilen yerde efendim hicretten 15 yıl sonra 656 tarihinde Hazreti Ayşe validemiz muhalif olarak çıktı. Karşısında Hazreti Ali vardı. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr bunlar da Eşere-i Mübeşeride. Bunlar muhalif olarak çıktılar. Efendim tabii mecburen savaş oldu. Yani emir erimine beyat etmemiş, karşı gelmiş oldukları için savaş oldu. Yenildi muhalefet edenler Talha ve Zübeyr şehit oldular İnşallah tabi aşereyi mübeşer oldukları için şehit diyoruz. Hazreti Ayşe Validemiz tabi Peygamber Efendimizin zevcesi olduğu için 40 cüzü de hanımla beraber Medine'ye i gönderildi bu acı bir şey yani Hazreti Ayşe Validemizin Talha ve Zübeyr radıyallahu anhum'a gibi cennetlik olan cennete müjdelenmiş iki kişinin Hazreti Ali Efendimizin karşısında yer alması acı bir olay Politikanın şeyini gösteriyor muhterem kardeşlerim, aman, aman politikalar İslam kardeşliğimizi zedelemesin. Partiler kurttılar, hatırtılar, gürültüler İslam kardeşliğimizi zehirlemesin. Bakın ne kadar acı, ibretli bir olay. Ne diyelim şimdi biz böyle bir olay karşısında acı. Tabi Hz. Ali Efendimiz'i tutuyoruz. Yani o haklı çünkü emir-ül mümininde ötekiler uyacak. Ötekiler bir şey demiyor ama muhalefet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz haklıydı, elbette o savaşı olacaktı. Cemel vakası deniliyor buna. Ondan sonra Şam kabul etmediği için şeyi Peygamber Efe Hazreti Ali Efendimizin halifeliğini, onlarla bir mücadele bahis konusu oldu. Efendim 657 tarihinde üç ay süsünde Şam ordusuyla Efendim. Ee, Hazreti Ali Efendimizin ordusu mücadele ettiler. 70 bin Müslüman öldü bu savaş. İki tarafta İslam ordusu. Birisi Hazreti Ali Efendimizin tarafından, birisi Maviye tarafında. Efendim, 70 bin kişi oldu. Yazık öldü, yazık oldu bu olay. Büyük bir şey. Tabi ne yapalım dediler. Bu olaydan sonra daha büyük bir fitne çıktı. Tam yeni, yeniyordu Hazreti Ali Efendimiz onları. Mızrakların ucuna Şam'daki büyük Kur'an-ı Kerim'i taktılar, küçük Kur'an'ları taktılar filan. Kur'an bize hakem olsun dediler. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki bak yeniliyorlar bunlar. Kalmayın bu taksiye. Tepeleyelim. Siyasi ihtilaf bitsin dedi. Dinlemediler. Hakem olayı. Hakeme havale edildi. Kur'an hakem olsun filan denildi. Bu da çok büyük bir yanlış şey. Hazreti Ali Efendimiz'i dinlemediler yani. Ordusu mensupları da dinlemedi. Sonunda bir kısmı da böyle hakem olmaz filan kabul etti Hz. Ali Efendimiz. Baktı ki sonunda öyle oluyor. Kabul edince hakeme havale edilmesini. Bir kısmı da onun itaatinden harici çıktılar. Harici oldular. Dediler ki hakeme filan müracaat etmeyecektik. Evet etmeyecektim. Ben söyledim zaten başında ama artık sonunda anlaşma öyle oldu. Yani ekseriyet öyle istedi. Ne yapayım dediyse de bunlar dinlemediler. Bunların nasihatle bir kısmı yola çekildiyse de bir kısmı çekilmedi. Hazreti Ali Efendimiz bunlar da efendim bunlara da savaştı. Çünkü bunlar elde ettikleri şehirlerde çok zulüm yaptılar. Mübarek sahabeden bazı kimseleri öldürdüler. Baktılar baktı ki Hazreti Ali Efendimiz suç işliyorlar. Haksızlar. Böylece haricilerle de bir mücadele oldu. Tabi bu da bir yara. İkinci bir yara. Efendim Nehreran civarında savaşlar oldu 657 tarihinde. Sonra iki taraf hakem seçti. Hakem işinde de bir oyun oldu. Hazreti Ali Efendimizi hakemlikten hakemler, halifelikten azlettiler. Efendim amrul az tamam o az ben efendim maviyi halife tayin ediyorum dedi. Ebu Musa eshari itiraz ettiyse de dinlenmedi. Hakem olayı da bir berbat oldu. Yüze gözü bulaştı. O da efendim böyle 659 yılında bir büyük ihtilaf konusu olarak çıktı. Hazreti Ali Efendimiz tabi onları tehdit etmek için bir ordu hazırladı ama ordu vefa göstermedi. Kufeliler Hazreti Ali Efendimizin yanında sağlam durmadılar. Savaş istemiyoruz dediler. İşi takip edip halifeliğini herkese kabul ettiremedi. Efendim, biliyorsunuz o küfeliler Hz. Hüseyin Efendimiz'e çağırdılar da ona da yardım etmediler. Ve sonunda bu haricilerle savaşıp da öldürdüğü zaman Hz. Ali Efendimiz'e düşman olanlardan hariciler dediler ki, bu işi temizlemek için Hz. Ali'yi de öldürelim, Muaviye'yi de öldürelim, Amrülü'nün Ası'da öldürelim dediler. Üç kişi seçtiler fedayı. Amrübdül As'ı öldürmeye Mısır'a giden o gün camiye çıkmamış Amrübdül As. Onun yerine bir vekil çıkmış, onu öldürdü. Yani kurtuldu Amrübdül As. Muaviye'de bir hafif sıyrılıkla kurtuldu. Ama Hz. Ali Efendimiz'i Hüfe Mescidinde bekleyen Abdurrahman i̇bn Mülkem El-Muradi isimli harici kılıcına zehir de sürmüştü. Şöyle alnına bir vurdu Hz. Ali Efendimiz'in, beynine kadar yardı alnını. Zehirli de kılıç. Efendim, orada da iki gün yaşadı. Cuma günü bu olay oldu. iki gün yaşadı. Bu olayın olduğu yer, küfe. Bugünkü adı Necef. Necef el-Eşref diyorlar. Hz. Ali Efendimiz orada, iki gün yaşayıp şehit oldu. 661 senesinde 5 yıl hal halifelik yapmış oluyor. İşte böyle bir e, şekilde bu iş bitmiş oluyor. Şimdi ben tabii vakit geçtiği için kısaca şey yapayım Hazreti Ali Efendimiz şehit olmasına sebep olan yarayı aldığı zaman efendim Hazreti Hasan Efendimiz kalkmış şöyle demiş onu okuvereyim Ramazan on yedisinde veya diğer bir deyişle yirmi öldü. Yani Ramazanda mübarek Ramazan ayı. Ama şeyi ciddiye alıyor bu benim arkadaşım. Birisi bu halini yakından bana diyor ki ya Ali İstekullah kork se Teala, seyindeki semud ölecek diyor? Ölecek mi? Abi yamud sen öleceksin diyor ama yani yani ben ölçmektir. Yani ölümü düşündü ya. Hakikaten ölmek değil. Ölmek değil, şeyin olacağım diyor. Şu geri alacağım, şura hırsız yıldız olacaksın diyor. <gülüyor> yani. Çünkü Peygamber Efendimiz'i bildirmiş, şehit olacağını bildirmiş, ölmek olmayacağını, yani hemen nereden alacağını da biliyor. Yani beraber sahibi tabii, Allah öyle, Allah yani Elham, evet, gününde bunun özür evet. bir pakete vermek için ayıbız, 800 lirhan dışında altı kümüslü yılan bırakmamış, devlet malını almamıştı, etki madanını almıştı, 350 lirhan için öğretçülükte büyük bir zorluk getiren kendileri dünya en önemli bilim. Alp şiziği, bir kere tüm şehirden devlet malından hiçbir şey alamadı. O eski bir devlet. İzlediğiniz için teşekkür vasiyetini okuyarak bir Çünkü vakit süpüşüyor. Vasiyetin hepimize vasiyetidir yani. Ünlülere, alevizlere vasiyet, vasiyetini okuyalım. Allah'a hiçbir bir şeyi ortak koşmayın. o bir uzun anlatmak isterdim ama zamanlı. Buna müsaade etmez. Allah medet olsun Allah Allah şeriatı dininiz yitirmeyin, kaybetmeyin, terk etmeyin. Şimdi ne oldu? Bu iki direği ayakta tutun. Bu direkleri devirmeyin. Yani Allah'ın şeriatı korkmak var. Değil mi? Biz Bu iki direği devirirsek, şu iki direk olmadan ne olur o? Şükür. Bunları yıkarsanız, batırırsınız. Tanrı verirsiniz. Şükür. Sizin sizin bir arkadaşınız mısınız? Bugün size ibret ettim. Çünkü yarayı almış, ölecektim. Bugün bir ibret işte bak, hayat boyut. Yarın Allah bizi verdi, sizden ayırtacağım. Allah sizi de benimle bağışırır. Tek yakında benden size ancak hareketten sonra sakinleşmiş, konuştuktan sonra tutmuş bir beden kalacak. Cansız bedenim, yumulmuş gözlerim, hareket edemeyen arzalarım size öğretilecek. Size dostlarla konuşmaya giden bir kimlik gibi veda ediyor. Dostlarla konuşmaya giden bir kimse gibi veda tabi ki Kiram-ı Tabi'yim de bu bir an kardeşlerim. Ölümü içtiyorlar. Kitap uçtifada yazıyor, bir âleminin ismini. Her akşam yatarken gelinmiş bir yarım, bu akşam mı sevdiklerime kavuşun. Gün akşam ödülmedi, nefes yapacak bir akşam ödülmedi. Halim var mı sevdiklerime evet, Aleyman, var mı sevdiklerime var mı sevdiklerime var mı sevdiklerime kavuşayız derdi. Onlar böyle istiyorlar. işliyorlar. Dostlarla buluşmaya giren bir kimse gibi beza Size Allah'tan korkmanızı. Allah'tan korkmamızı. Kaçma'yı tavsiye ederim. Dünyanın sizi istese dünyanın sizin dünyayı istememenizi tavsiye ederim. Züft <gülüyor> saygı diyor. Yani dünyayı köşesine koşmayın diyor. Ola ait bir yani dünyaya bir şeye ulaşamadığınız veya terbiye zaman üzülmeyin. Daima hakkı söyleyin. Tahir et, sevası için çalışın. Ne diyor Hüseyin ahiret için cevabı gibi çalışırız. Zalime düşman, mazlula yardımcı olur. İki kişinin arasını düzeltmek, bütün nafile namazlarla ve nafile oruçlardan daha hayırlıdır. olur. Ara düzeltme. Ara düzeltmeye bak. Siz de ne yaptınız şimdi? Ara düzeltmeye çalışıyoruz. Kısadıklar. İki grubun arasında düzeltmeye çalışıyoruz. Allah için yedimlerin hakkını gözetmek Allah rızası için komşularınızın hastalarına nihayet edin. Allah için uyur. Kur'an'a uyun. Kur'an'a uyun. Onunla amel etmeden, siz sizden daha önde bulunmasın. En siz olun. Kur'an'a en çok siz uyun. Allah için zavaza dikkat edin. Tekrar okuyorum. Allah için namanda dikkat edin. Tekrar okuyorum. Allah için namanda dikkat edin. Çünkü namaz dinimizin direğidir. Ben söylemiyorum. Hazreti Aleyhi Efendi. Batiyedir. Allah için Rabbimizin evi Kabe'nin hakkını verin. Yani haddetin. Ömre yapın. Allah için cihazı terk etmeyin. Allah yolunda, malınızla, canınızla, ilinizle, cihat edin. Cihat nedir bu taraf kardeşlerim? Cems etmek demektir. Karşılıklı cems edişmek demektir. Karşılıklı ne demek? Ben burada de Müslümanım, karşımda da düşman var. O İslam'ı yıkmaya çalışıyor, ben de yapmaya çalışıyorum. O Müslümanları öldürmeye çalışıyor, ben de korumaya çalışıyorum. Çeçen'i kutatlar, Kortla'dan gerçekten. Ben onları korumaya çalışıyorum. Onlar da ödülmeye çalışıyor. bu işte, her defa. Vakiti daha uzun. Ama bu vaziyetler yeter. Allah-u Teala'nın sevgili kullarını evliya Allah'ın sağlık etmiyorsundan ayırma nail eylesin. Evliya Allah'ın şahı olan, şahı velayet olan ittifatta budur. Velayet şahıdır. Yani velilik ordusunun, özelliğinin şahıdır, sultanıdır, şah-ı galeriyettir. Biz de şehadet ederiz ki Eşhedü enna Hz. Ali Allah'ın evliyatıdır. Ama bunu ilerleden söylemek doğru değildir. Çünkü Allah'ın evliyatı çokluyor. Hepsi birisini sayarsak ezan bitmez. Eşhedü enna adiyyen veliyyullah Eşhedü ne bu mektir veliyyullah Eşhedü enne falan diye veliyyullah onu istilak olarak söylemek doğru değil. Ama şahit ediyoruz ki Hz. Allah'ın meclisidir, cennetliktir, Allah'ın cennetliktir. Hem de bunu yağcılık olarak söylemiyoruz, izlemeyenler, izni olarak söylüyoruz. Salihlerin ve zilin yere rahmetine, umarım ki buraya Allah'ın rahmeti gittik. Gönlünüzü rahmet sordunuzdur, aklınızı, fikirin, bilişinizi, dışınızı, rahmet-i ilahi sahibistir. Allah sahibatı rahmetinde daim eylesin. Rahmetine bizi rahmeti, daim Allah'a sahibistir iyi sevdiği yolda yürüyenlerden elini, hatası varsa hatasını anlayınca gelenlerden elini. Bakın Hazreti Ali Efendimiz'in bir belli için daha çözeceğim gözümü kapatıracağım. Hazreti Ali Efendimiz o kadar kapıçtı, o kadar akıllı, o kadar bilgiliydi, o kadar kapıçtı. Burada var, efendim kaynakları da var, bir meselede bir hükümde bulundu bir dant geldi dedi ki, ya Ali yanılıyorsun. Bu mesele öyle değildir. Niye? Çünkü şu şu sebebini söyledi. Tamam dedim, ben yanılmışım, sen teşekkür ederim. Kazamından dönmekten fazil ettik bu senastır. İçimizde Hazreti Ali'yi yanlış tanıyan varsa, Hazreti Ali'nin yaşayışına haykırı iş yapan varsa ya da bu videoyu zorada bilmeyenler içinde Namazınızı sayan varsa, içi içen varsa, Hazreti Erdoğan'ın için yolunda yürümeyen varsa hatasından veririz. Çünkü zor yol Hazreti Erdoğan'ın için yoludur. Ama hepiniz razı olsun. Selamünaleyküm. aleyküm. Öğrenme eee devletimizin bu programımız halihazırda bulunan bu konuda komtur kurulu projesini desteklemelerine eee atas kendi bu kitap teşekkür ediyorum programı ve programı tamamladıktan sonra bundan sonraki ikinci programımızda ama günün ikinci dakikalarında olacak bir konudan mutabıkız. Yeni programlarımızın bütün bu farklı dakikalarında